Katkılarından dolayı Kalebudur'a Budur'a teşekkür ederiz. Kale Budur. Seramik Budur. Merhaba, Açık Mimarlı dinlemektesiniz. Ben Yağmur Yıldırım. Bugün sevgili konuklarım Cem Cemal Çobanoğlu ve Başak Bakkaloğlu, Abra Design Studio olarak kendilerini tanıyor olabilirsiniz. Hoş geldiniz, iyi ki geldiniz. Merhaba Yağmur, hoş bulduk. Hoş bulduk. Birlikte olmak çok güzel. Daha önce de sevgili Cemal'i konuk etmiştik bambaşka bir konuyla ilgili. Bugün Abra Stüdyo üzerine gerçekleştirdikleri projeler ekseninde konuşacağız. E, bilenler bilirler, bina ölçeğinden nesne ölçeğine farklı çıktılarda üretimleri olan bir tasarım ofisi. Abra Design Stüdyo tasarım ofisi. Kendilerini son dönemde özellikle kamusal alanda, kamusal alan için yaptıkları tasarımları görüyoruz, deneyimliyoruz. Gündelik hayatımda benim bol miktarda kullanıyorum. Çokça vakit geçirdiğim arkadaşlarımla buluştuğum Kalamış Parkı'nın da kendileri tasarımcıları diyeyim. Bunun yanı sıra da özellikle son dönemde İstanbul'da yeni yeni başlayan kent mobilyalarının yeni yeni etrafımıza gündelik hayatımıza girmeye başlayan kent mobilyalarının da tasarımcısı kendileri bir yarışma sürecinin ardından elde edilmiş bir projeyle bunlar gerçekleştirildi. Hal böyle olunca son dönemde de pandemiyle birlikte özellikle kamusal mekanla, kentin bahçeleri Açık alanlarıyla parklarıyla kurduğumuz ilişkiler de derinleşmişken e, gündelik hayatımızda yeni ilişkilenme biçimleri kurmaya başlamışken de bu konu gündemde diyerek ben kendileriyle konuşmayı önemsedim ki aynı zamanda da güzel haberler vesilesiyle bugün birlikte olduğumuzda ben önden duyurmak isterim Türkiye Mimarlık Yıllığı'na seçilen projelerden birisi oldu Kalamış Parkı projesi. Abra Tasarım Stüdyosunun Onaranlar Kulübü ile işbirliğiyle gerçekleştirdiği bir proje. Bunun detaylarını önümüzdeki dakikalarda konuşacağız. Bu güzel haber vesilesiyle de kendilerini bu hafta konuk etmek istedim. İyi ki geldiniz diyeyim ve ödül için de çok tebrik ederim. diyeyim... belki böyle Kalamış Parkı bizim dinleyicilerimizin çoğunluğunun da İstanbul'da olanların da gündelik hayatında vakit geçirdikleri, keyifle oturdukları, gün batımını izledikleri bir yerdir. ...diye düşünerek belki bu projeyle başlayabiliriz. Sonrasında da kent mobilyalarına doğru konuyu genişletiriz diyeyim. Teşekkürler Yağmur. Güzel sözlerin için böyle güzel bir özet oldu bizim de yakın geçmişimizle ilgili. Ee, şimdi Kalamış Parkı'ndan başlayacaksak aslında Kalamış Parkı'nın tasarım projesi çok daha önceye dayanıyor. Yani pandemiden pandemi başlamasından yaklaşık 6-7 ay önce... Tasarım süreci başladı. Orada da şöyle bir ekip yapımız var. Onaranlar Kulübü tabii e, çoğu kişi biliyordur. E, Onaranlar Kulübü e, ve Nike işbirliğiyle aynı zamanda Kadıköy Belediyesi'nin desteğiyle harekete geçen bir proje e, Kalamış. E, Kalamış Parkı'nda e, zaten hali hazırda var olan bir e, skate park var. Fakat bu skate park sadece skateboardçuların yani o komünitenin yoğun olarak kullandığı onun dışında e, çok fazla e, kent mobilyasının, çeşitli kent mobilyasının da biraz daha az bulunduğu bir alandı. E, bu alandaki komüniteyi, bu alanı ziyaretçilerini biraz daha çeşitlendirmek, birlikte vakit geçirmelerini sağlamak e, amacıyla biz bu projeye başladık. E, şu anda e, bitmiş halinde e, hem Orada halihazırda mevcut kullanıcılar olan e, skate board'ların, skateçilerin e, daha verimli e, bir şekilde alanı kullanmalarını sağladığımızı düşünüyorum. Hem de e, skateçilerle, yani park ziyaretçilerinin de etkileşimlerinin e, arttığını düşünüyorum bu projeyle ben. Cemal senin eklemek istediğin. Evet orada şöyle eğlenceli bir süreç yaşadık biz de. Özellikle böyle skate... Tabii kullanıcılarıyla çok fazla görüştük. Kendimiz de çok fazla gözlem yaptık. Onların ciddi problemleri vardı alanla ilgili. İyi bir performans alamadıkları gibi çok da fazla kazaya sebep oluyordu. Bu aynı zamanda skatercılar dışındaki insanlarla da aralarında bir gerilim meydana getiriyordu. Çünkü işte skate alanına girenlerle çarpışmalar, işte koşu yapan insanın orada işte sakatlanması gibi bir sürü problem vardı. Biz bu problemlerden özellikle yola çıktık. Zaten kamusal alana tasarım yaparken de e, en önemli şeylerden, en önemli girdilerden biri bu. Çok iyi gözlem yapmak ve kullanıcının ihtiyaçlarını çok iyi belirlemek gerekiyor. ve Mümkün olduğunca da tabii ki burada maliyet, zaman gibi e, parametreler de var. Bunlar da verdiğince iyi cevap vermeye çalıştık biz de orada Evet, e, burada kamusal alan için, kamusal alanda tasarım yaparken kullanıcıların ihtiyaçlarını, kullanıcıların gündelik hayatlarını iyi gözlemlemekten bahsettin. Aslında bu epey önemli. Çünkü Kalamış Parkı özellikle açıldıktan sonra hem belediye yoğun bir şekilde kullanmaya başladı. Oldukça hani kalabalık, çeşitli bir etkinlik takvimi yaz boyunca burada gerçekleşti. Aynı zamanda da özellikle bu yat limanının özelleştirilmesi projesine karşılıkta Kadıköylülerin burayı benimsediği, talep ettiği, çokça zaman geçirdiği işte çok... Çoluk çocuk piknik yapanların da olduğu, sizin dediğiniz böyle koşu yapanların da olduğu, konserlerin de izle, izlendiği bir yere dönüştü. Siz aslında çeşitlendirmeyi de önemsediniz projenizde program. Hani biraz bunda sorabilir miyim? Nasıl bir fonksiyon haritası diyelim tahayyül ettiniz ya da yaptınız? Ee, şimdi orada öncelikle hani mevcut kullanıcılarının isteklerini ve fikirlerini alabileceğimiz bir çalıştay düzenledik yine Onaranlar Kulübü bünyesinde ee, ve var olan problemleri dinledik. Bu problemler işte şuna benzer problemlerdi ee, işte spor yaparken eşyalarımızı koyduğumuz yerden işte eş eşyalarımız çalınıyor ya da işte uzun süreli oturma hani bir laptopumu aldım bir iki saat deniz kenarında çalışmak istiyorum dendiğinde bir kent mobilyası eksiği. Zaten Cemal'in bahsettiği çarpışmalar yani dolayısıyla yaya ve sporcu sirkülasyonlarının düzenlenmesi gerektiği gibi bir sonuca vardı. Bunun dışında e, alanda bir şekilde çocukları daha görünür kılmak gibi bir ihtiyaç vardı. Çünkü e, bu alanda herkesin bildiği üzere e, çok da fazla e, yani o alanda bir çocuk oyun alanı yoktu. E, o yüzden biraz çocukları da çekmek istedik. Onun dışında hani özellikle oturma birimlerinde çok çeşitli grup oturmaları, işte tekil oturmalar, anfi oturmaları ve çalışma alanları, kısa süreli çalışma alanları bu senin de dediğin pandemiyle birlikte daha çok dışarıda çalıştığımız döneme hizmet eden bu şekilde bir çeşitlilikten bahsedebiliriz. Evet tüm bunların yanı sıra da mekan açıldığında da farklı farklı eklemelerle biçimlendiğini başka yeni işbirliklerinin olduğunu da aslında görmüş olduk. Mesela İstanbul Tasarım Bienali bir yerleştirme buraya uygulamıştı son biennial için ve bu aynı zamanda yüksek sesle etrafta bir açık alan dam, dans pisti gibi işlev gören bir hoparlör gibi çalışıyordu ve ben orayı kullandıkça gündelik hayatımda örneğin dans gruplarının burada eğitim yapan toplulukların ya da daha kalabalık çocuk gruplarının da dans edip eğlenmek için burada vakit geçirdiklerini gözlemledim aslında süreç boyunca da farklı yeni eklemelerle işbirlikleriyle bunun geliştiğini görmekte keyifli oldu bir kadıköylü olarak benim gözümden diyeyim buradan biraz ben süreci sormak Hı. istiyorum. Çünkü çok paydaşlı bir aslında tasarım süreci gerçekleştirdiğinizden söz ettiniz. Onaranlar Kulübü ile aynı zamanda Nike ve Kadıköy Belediyesi işbirliğiyle bu süreçte nasıl işbirlikleri çıktığını, neler yaptınız bu işbirlikleriyle diye onu da sorabilir miyim ben? Tabii ya zaten başlangıcında Onaranlar Kulübü ve söylediğiniz gibi Nike e, vardı ekip olarak ve tabii ki sonrasında hemen biz bir saha araştırması yapmaya başladık. Sağda bulunduğunda Kadıköy dahilinde olduğu için Kadıköy Belediyesi ve ilgili ekipleri de dahil olmuş oldu. Ee, Onlar Anlar Kulübü'nde işte e, Ufuk M, e, Emin Akengin, Aytekin Gezici Doğu Güngör daha çok proje yönetiminde yer aldı. Biz de Başak ben ve Umut e, Güngör tasarım ekibindeydik ve bundan sonra da biz ana tasarımı oluşturduktan sonra tabii ki yaptığımız görüşmeler de sonrasında e, i̇şin içine başka tabii ki insanlar, ekipler de girmeye başladı. Örneğin işte zemin grafiklerini Kian yaptı. E, bunun dışında orada yine Fırat bir çalışması var. E, Düşey'de bir Nike'ın sloganı vardı. Biz özellikle onu oraya yerleştirmek istemiştik. Yatay-düşey ilişkisini bir yerde sonlandırmak adına. Orada Fırat da devreye girdi. Yine Gino Skatepark. Mesela Skate parkı biz hem eski modülleri kullandık hem de skatçilerle görüşerek ve Gino da zaten bu konuda çok iyi. Eski bir skeçi onunla da görüşerek daha iyi bir parkour haline getiriyor. Yani burada tabii birçok da fikir alışverişi yaptığımız insan da oldu. Onları da aslında paydaş olarak saymak çok yanlış olmaz. Yani oradaki kullanıcılar ya da potansiyel kullanıcılar. Ve sonrasında dediğin gibi aslında bizim de tahmin ettiğimiz ya da etmediğimiz birçok farklı kullanıcı da sahaya gelmiş oldu. Senin de az önce anlattığın gibi. Tabii bu park özelinde konuşuyoruz. kalmış park özelinde pek çok farklı paydaşın olduğu, farklı süreçlerin olduğu, farklı kullanıcıların çalıştaylarla dediğiniz gibi isteklerinin, taleplerinin ya da şikayetlerinin toplandığı bir süreç yaşamış oldunuz ama kamu alanda kamusal alan için yaptığınız Dimtek tek projeniz bu değil. Zaten öncesinden beri de bununla ilgili çalıştığınızı biliyorum. Son dönemde özellikle kent mobilyaları yarışmalarıyla birlikte de aslında çokça üzerine konuşabileceğimiz zengin projeleriniz ortaya çıkmış oldu. İşte bunlardan sonuncusu onu da duyurmak gerekirse Bursa için açılan bir başka yarışmada kent mobilyası yarışmasında yine bir birinci mansiyon ödülü kazanmışlığınız oldu. Böyle bir güzel haber daha almış olduk sizinle ilgili. Son dönemde de yine İstanbul'un sahil kenarlarını diyelim parklarını yürüyüş yollarında canlandırmaya başlayan yeni kent mobilyalarınız son dönemde yapılmaya başlandı, yerleştirilmeye başlandı. İşte benim evimin azotesine geldiğinde ben de fotoğrafını çekip paylaşmıştım sizinle. Aa geldi bizim oraya da diye. Aydınlatmalar, oturma elemanları işte çöp kutuları gibi pek çok farklı elemandan oluşan bir kent mobilyası seti diye belki söyleyebilirim. Projeniz seçilmiş oldu bu yarışmayla. Ben biraz onu da sorabilir miyim? Hani da, daha genel olarak bir sorudan başlayacak olursak bu yarışmayla birlikte İstanbul'la başladığınız yarışmada neleri dikkate aldınız? Neyi dert ettiniz? Nasıl bir yerden yola çıktınız diye şimdi orada biz zaten bu yarışma öncesine kadar hem outdoor mobilya hem de ev ve ofis mobilyası tasarlamak konusunda çalışmalarımız olmuştu yani orada da zaten herhangi bir mobilya tasarımına dikkat ettiğimiz işte ergonomi, üretim kolaylığı üretim bakım kolaylığı vesaire gibi konular tabii ki kent mobilyaları içinde geçerli ama ekstra olarak tabi kamusal mekanda bir e, mobilya serisi tasarlarken ilk başta şu fikirle ortaya çıktı. E, farklı komüniteleri bir araya getirecek, farklı kişileri bir araya getirecek, aynı zamanda farklı fiziksel çevrelerde kullanılacak ortak bir dil, dil yaratmak. E, dolayısıyla da e, bir modülasyona girmek. Yani biz bir kent mobilyasında modüler mobilya fikrinin çok e, iyi işlediğini düşünüyoruz. Mobilyalarımızı bu fikir çerçevesinde inşa ettik. Nedir bu modüler mobilya? Onu biraz açarsak, şimdi senin de bahsettiğin gibi Kadıköy'de çoklukla kıyı şeridinde görülüyor. Bir kıyı şeridi mobilyasından bahsedebiliriz. Aynı seride yer alacak bir meydan mobilyası, bir park mobilyası. Hatta yakın zamanda daha sık göreceğini de düşündüğümüz bir parklet. E, mobilyalarından bahsedebiliriz kentteki kullanım alanları. Bunların hepsi için ayrı ayrı mobilya üretmektense bir modüler sistemi. Hani dilediğimizde parklet olan, dilediğimizde bir sahil şeridine yerleşebilecek bir modülasyon üzerine ilerledik. Bu modülasyon aynı zamanda e, mobilyalarımızın bir mikropark yani yine parklet mantığında mikroparklar oluşturması fikriyle ilerledi. Çünkü her zaman mevcut bir parka koyulan mobilyalar değil de hani bir arabaların park ettiği bir sokakta bir caddede bir arabayı kaldırıp orada bir mikropark oluşturulabilecek bir fikirle ilerledik diyebilirim. Yani aslında burada da Kalamış Parkı'nda da gözlemleyebileceğimiz, dinlediğimiz bazı hassasiyetlerin devam ettiğini belki de söyleyebiliriz. Farklı kullanıcıları bir araya getirmek, farklı işlevlere yanıt verebilmek gibi bu kamusal mekan projenizde de. Şimdi eminim yeni mobilyaları gözlemleyen bazı dinleyicilerimiz vardır ama aşina olmayan dinleyiciler için nasıl tarif edersiniz kendi yeni İstanbul'un kent mobilyalarını diye sorabilir miyim ben size? <gülüyor> ee, ya zor, zor bir soru ama şöyle belki takip etmeye çalışayım ben. Ee, biz tabii bu mobilyaları yaparken form, işlev, malzeme, e, ergonomi gibi parametreleri sağlamaya çalışırken bunu da bir kimlik dahilinde yapmaya çalıştık. Yani mobilyalarımız gözüktüğünde, Aa, evet bunlar İstanbul mobilyaları densin istediğimiz için e, bir de hem özellikle betonuna bir hikaye yükledik. Bunun dışında üstteki e, paterni yine denize gönderme olsun istedik. Bu şekilde biraz kimlikleştirmeye çalıştık. Yani bu belki cevabı biraz yakalıyor diye düşünüyorum. Hı hı. Ee, e, hı hı. Tam cevabı olmasa da özellikle buna odaklandık. Evet evet bir yandan da burası görselin olmadığı bir mecra olduğu için de kullanıcıların evet. böyle biraz hayal etmesine de alan bırakmış oluyoruz. Hani o yüzden de merak ettim nasıl tarif edersiniz diye. Bakalım yani karşılaşan dinleyicilerin de oradan fotoğraflarını, yorumlarını da merakla bekliyoruz diyeyim ben. Ya, belli bir fikirle, belli hikayelerle yola çıkıyorsunuz kent mobilyalarını tasarlarken. Bir başkasında son daha çok taze bir haber olarak Bursa'da görmüş olduk. Hani onun da aslında çok ilginç hikayeleri var arkasında. Onu da ben sorabilir miyim dinleyicilerle paylaşmamız için? Tabii. E, şimdi oradaki yani Bursa'daki bakış açımız İstanbul'dan biraz daha... Farklı diyebilirim. Nasıl bir farklılık var? İstanbul biraz daha kendimizi tasarımcı olarak cesur hissettiğimiz bir şehir olarak düşünüyorum. Biraz daha alışık olunandan daha kolay çıkılacak bir hareketlilik içeriyor gibi düşünüyorum. O yüzden bizim Bursa'daki bakış açımız biraz daha, hani daha az cesur diyemem ama daha mevcut kent dokusuna uyumlu, onun içinde kaybolan bir tasarım. Hani özellikle malzeme seçimlerimizde malzemenin doğal rengi İstanbul'da bir renk mavi renk kullanıyoruz. Bursa'da e, kentin içinde kaybolacak doğal malzemeler. Fikrine gelecek olursak da e, Saltukname'den e, bir e, hikaye, bir efsane üzerinden hikayemizi kurguladık. E, evet orada Saltukname'de bahsi geçen bir Bursa tılsımı var. Bursa da aslında İstanbul gibi çok katmanlı bir şehir olduğu için yani Bursa'nın bir döneminden başlayan bir hikaye olsun istemedik. Bursa'nın kuruluşundan başlamak istedik. Çünkü aslında Bursa ilçelerini de dahil ettiğimizde e, hani Bizans, Selçuklu, Osmanlı ve Cumhuriyet dönemi pek çok e, referans noktası var. Bunların hepsini kapsasın istediğimiz için biz Bursa'nın çıkış noktasından ele alıp başlayıp hikayeyi bir tasarım yaptık. E, biraz daha ağır... Bir mobilya yapmak istedik bu arada Bursa'da. İstanbul'daki mobilya tasarımlarımız biraz daha e, çok doğru tabirler miyim değilim ama daha genç duruyorken Bursa'dakiler biraz daha böyle zaten Bursa mobilyalarının adında kadim koyduk. E, daha ağır başlı olsun istedik. E, bilmiyorum oradakiler hani üretilecek mi? Tabii ki yani üretim aşamasına gelindiğinde ne olacak bilmiyorum ama şu an orada da bu şekilde sondur. Evet, farklı kamusal alanlar, farklı kentler için, farklı ölçeklerde de projeleriniz gerçekleşmiş oldu. İşte bir kent mobilyası dediğinizde, dediğiniz gibi modüler olarak birleşebilen, ayrılabilen, bir lineer bir alan için olabileceği gibi bir meydanın içinde kullanımlarına göre değişebilen, esneyebilen bir programdan söz ediyoruz. Bununla beraber de, ben daha önceki projelerinizle de gözlemlediğim, bir arada düşündüğüm zaman işte restoran gibi, konut gibi daha özel girişim, müşterilerle, işverenlerle çalıştığınız projelerle beraber de böyle kamusal kamuyla birlikte iş yaptığınız işverenin kamu olduğu da yoğun bir proje gündemi de sizin için devam ediyor diyeyim. Hani belki son olarak ben onu size sorabilirim. Bu kamuyla iş birliği yapmak, kamuyla birlikte çalışmak ve farklı kentlerde kamusal alan için orası için proje önermek üzerine neler paylaşabilirsiniz, neler gözlemlediniz veya bu süreç nasıl ilerledi sizin için? Sürecin sonunu düşünecek olursak, bu benim şahsi görüşüm ama Başak da böyle düşünüyor galiba. Kamusal alanda iş üretmek hakikaten tasarımcı olarak bizleri çok fazla besleyen ve sonunda da çok e, mutlu eden hatta böyle gurur duyduğumuz işler oluyor. Hani tabii ki bu yaptığımız iç mimarlık ya mimarlık işleriyle gurur duyuyoruz ya da mutlu olmuyoruz demek değil ama kamusal alanda tasarım yaptığımızda hakikaten çok fazla insana ulaşabiliyoruz ve bu çok fazla insan çok çeşitlilikle barındırıyor. Çünkü öte yandan öbür projelerimizde iç mimarlık, bir restoran projesinde de tabii ki çeşitlilikten bahsedebiliriz ama kamusal alandakiden kadar geniş olmuyor. Bu tabii ki bir riskle tasarımcı için. Hakikaten çünkü sonuçları da daha zorlayıcı. Gelecek olan eleştirilere de rahatlıkla böyle göğüs germek gerekiyor. Çünkü hakikaten işte çok çeşitli insanlar, çok da farklı eleştiriler geliyor. Ama biz bunları da kendimize bir şeyler öğrettiği gözüyle baktığımız için ben bunu da çok olumlu buluyorum. Hı hı. Ee, ben de e, hani belediyelerle ve farklı çeşitli paydaşlarla çalışmanın e, yani çalışmakla ilgili biraz e, konuşmam gerekirse e, Burada tabii ki e, hani diğer işlerimiz gibi böyle çok bir işveren e, tasarım ekibi ilişkisi olmuyor belediyeyle çalışırken Belediye tamamen bir e, paydaş yani bir aslında çalışma ekip arkadaşı yani şu ana kadar çalıştığımız belediyelerde onu hissediyoruz. Bir ekip arkadaşı gibi aynı projeyi ortaya çıkarmak için. Çünkü hani e, özellikle e, İBB ile çalışırken İBB'nin kendi bünyesindeki e, endüstriyel tasarımcılar ve, ve mimarlarla da biz aslında bu e, İstanbul Kent Mobilyaları projesini geliştirdik. Dolayısıyla bir e, hani işveren tasarımcı ilişkisi yerine ortak bir ekip kurduk diyelim. Kendi bünyelerinde de bu projeye aslında çok değer katan e, tasarımcılar vardı. Evet çok güzel. Yani bir yandan da farklı kamu işbirliği modelleri üzerinde aslında üç proje konuşuyor olduk. İşte bir tanesi çok daha paydaşlı park projesi, diğer ikisi yarışma sonucunda elde edilmiş olan projeler olmuş oldu. Hani bütün bu süreçlerde devam ediyor. Aslında üç farklı proje elde etme süreci üzerinde konuşuyor olabiliriz diye düşündüm siz bahsederken. Biraz daha süremiz var o yüzden belki abrayı hani da burada bulmuşken sizin İstanbullular olarak özellikle bu son iki senede pandemiyle birlikte değişen, dönüşen ya da değişmeyen derinleşen kamusal alanla ilişkileri üzerine İstanbulluların veya iki İstanbullu olarak sizin gözlemleriniz, deneyimleriniz nasıl oldu? E, tabii çok belirgin bir dönüşüm yaşadık biz pandemiyle ile beraber. Belki e, kamusal alanın daha yoğun bir şekilde kullanılması lazım. belki geziyle başlamıştı diyebiliriz. Öncesi de olsa da gezi sonrasında biraz yoğunlaşmıştı. Ama pandemi de hakikaten en başka seçenek kalmadığı için ee, dışarıyı yani kamusal açık alanları böyle kullanmak durumunda kaldık ve bu arada da tabii ki dönüşmek zorunda kaldı çünkü kamusal alanların çok da rahat kullanılamadığını da görmüş olduk yani hem biz kentliler olarak gördük bunu hem belediyeler e, ve markalar gördü e, çünkü çok da ya Türkiye'deki hiçbir şehirde olmadığı gibi İstanbul'da da bu konuda ne yazık ki çok gelişmiş yani Avrupa'daki ya da işte Amerika'daki örneklerde olduğu gibi insanların rahatça zaman geçirebildiği alanlar ne yazık ki yoktu. Ben hani pandeminin belki de getirdiği en olumlu şeylerden biri olarak görüyorum bunu. Kentin dönüşümüne oldukça olumlu bir katkısı olduğunu düşünüyorum. Ve sanıyorum bu hani biz tasarımcılar ve İstanbul'da yaşayan kişilerin yanında sanıyorum artık bazı kurum ve kuruluşların da dikkatini çekmeye başladı ki hani ee, aslında çok paralel olarak pandeminin başlarında e, Türkiye'de düzenlenen ilk kentsel mobilya e, yarışması olan İstanbul kent mobilyaları yarışması açıldı. Şimdi ikincisi olan Bursa açıldı e, ve sonuçlandı. E, bu aslında çok olumlu bir şey. Yani kent mobilyalarının biraz daha üzerine düşünülen tasarımlara sahip olması. Ben bunun ikinci aşamasında şu olacağını düşünüyorum. Daha site spesifik yani daha yerine özel yerleştirmelerle e, kentteki açık alan kullanımını, kamusal alan kullanımını e, daha da yoğun bir şekilde e, erişime açmak. Bu sanırım sıradaki e, gelişme olabilir diye düşünüyorum. Evet dediğiniz gibi gerçekten nasıl olacak bunun devamı ben de merakla bekliyorum. Çünkü hani dediğiniz gibi ya da sizin mesela park projelerinizde de gözlemlediğimiz gibi daha hani bağımsız aktörler, girişimciler, işbirlikçiler de mesela bunun için dahil olmaya başladı. Ve kent mobilyasının hani bir e, oturma elemanı işte bir manzara seyretmek için oturduğunuz durduğunuz bir elemandan daha öte farklı gruplara farklı işlevlerde ya da farklı olası e, işlevler için hitap edebilecek bir tür e, yapı seti veya e, fonksiyon seti sağlaması gerektiği aslında konuşulmaya başlandı ki sizin projelerinizde etap etap uygulanmaya çeşitli yerlerde devam ediyor sizin söylediğiniz gibi biraz böyle böyle bir dertle ortaya çıkmıştı hani bu nasıl başka Yeni girişimlere sebep olacak onu da merakla bekliyorum ki hani yine Kalamış Parkı'ndaki işbirlikçilerinizde olan Onaranlar Kulübü de hani yine aktif olarak şehirde farklı yerlere müdahalelerde bulunmaya devam ediyor. Hani bunun gibi başka nasıl aktörler dahil olacak onu da merakla bekliyoruz diyeyim. Çok teşekkürler yani hani bir yandan farklı ölçeklerde kamusal mekan konuşmuş olduk ya da farklı fonksiyonlar üzerinden kamusal mekan konuşmuş olduk. Aynı zamanda da hani üç proje üzerinden nasıl farklı hassasiyetler süreçler yaşadınız onları da dinlemiş olduk sizin adınıza. Hani dinleyicilerin de nasıl olacak buna dair geri dönüşleri yorumları ya da eklemek istedikleri ben de merak ediyorum. Sizin projelerinizde devamını merakla bekliyorum. İpucunu vermiş oldu sevgili Başak hani bunun böyle olacağını öngörüyorum diye. Biz de takipte kalalım. İyi ki geldiniz. Teşekkür ederim. Çok teşekkürler davetin için Yağmur. Çok sağ ol Yağmur. Çok teşekkürler. Ben çok teşekkür ederim Cem Cemal Çobanoğlu ve Başak Bakkaloğlu ile Abra Tasarım Stüdyosu ile son dönemde gerçekleştirdikleri Kalamış Parkı, Bursa ve İstanbul kent mobilyaları üzerinden kamusal alanda kamusal alan için tasarlamak konuştuk bu programda. Açık mimarıda dinlediniz. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Very good. Great. Açık mimarlık Mimarlığın tüm halleri üzerine konuşmalar. <gülüyor> Hazırlayan ve sunan Yağmur Yıldırım Katkılarından dolayı Kalebodur'a teşekkür ederiz Kalebodur Teramik budur.